Kardeşlerim, hayırlı günler. Evet, bugün de yine Sorulu Cevaplı İslam Akaidi kitabının 214. sayfasından Ashab ve Ehli Beyt ile ilgili konuları okuyarak devam etmek istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama بعد. Soru 207. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ve ehli beyti hakkında riayet olunması gereken hususlar nelerdir? Cevap. Bizim Onlara karşı görevimiz, yani ashab-ı kiram ve ehl için görevimiz, kalplerimizin ve dillerimizin onları kötülükle anmaktan uzak durması, onların faziletlerini yaymak, kötü halleri ve aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında susmak, Yüce Allah Azze ve Celle'nin Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'de anlattığı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ana hadis kitaplarında ve diğerlerinde geçen sahih hadislerde bahsettiği faziletlerini anlatmaktır. Evet, Yüce Allah azze ve celle bu hususta şöyle buyurmaktadır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın azze ve celle Resulüdür. Onunla birlikte olanlar kafirlere karşı sert ve katı, kendi aralarında merhametlidirler. Sen onları rükû ediciler ve secde ediciler, Allah'tan bir lütuf ve rıza isteyenler olarak görürsün. Secde izinden ötürü nişanları yüzlerindedir. Onların Tevrat'taki vasıfları budur. İncil'deki vasıflarına gelince onlar önce filizini yarıp çıkarmış, sonra da gittikçe kuvvetlendirmiş, sonra kalınlaşıp gövdesi üzerine doğrulmuş, ekincilerin hoşuna giden bir ekin gibidir. Allah Celle Şanuhu bununla kafirleri öfkelendirmek için bu örneği verdi. İman edip salih amel işleyenlere bir mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. El-Fetih Suresi 29. Ayet-i Kerime Yine Rabbimiz Celle Şanuhu şöyle buyurmaktadır. İman edip de hicret edenler ve Allah yolunda Celle Şanuhu cihad edenlerle barındırıp yardım edenler, işte gerçek mümin olanlar bunlardır. Onlar için mağfiret ve bitmez, tükenmez bir rızık vardır. El-Enfal suresi 74. ayeti kerime. Kardeşlerim burada hicret edenlerden kasıt muhacirlerdir. Barındırıp yardım edenlerden kasıt da Medineli ensardır. Allah yolunda cihad edenlerle cihad edenlerle kelimesinden kasıt da ister muhacir olsun İster ensar olsun, ister İslam'ın ilk dönemlerinde İslam'a girmiş olsun, isterse Peygamber aleyhissalatü vesselamın son gününde İslam'a girmiş olsun. Allah için sayu gayret eden bütün sahabe-i kiram, Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain burada ne yapılmakta? Zikredilmekte. Onun için sahabe-i kirama Dil uzatan kimseler Allah'ın azabına ne yapacaktır? Güçar olacaktır. Allah'ın övdüğü kimseleri başkaları yeremez. Kim ki Allah Azze ve Celle'nin övdüğü kimseyi, kimseleri yererse Allah Azze ve Celle'den razı olmamış olur. Allah Azze ve Celle'yi bilgisizlikle, ilimsizlikle, Allah Azze ve Celle'yi meselelere vakıf olamamakla suçlamış olur. Onun için kim ki sahabe-i ileri geri söz söylüyorsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Evet. Allahümme amin. Ya Rabbi bu duamı kabul et. Allah'ım bu duamı kabul et. Muhacir ve ensarın Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmain ileriye geçen ilk önderleri ile onlara güzellikle uyanlardan Allah razı olmuştur. Adam şimdi diyebilir. Falan falan falan sahabe muhacir değil, ensar da değil. Demek ki bunlar nedir? Zemme, düçar olabilirler, zemmi hak edebilirler. Hayır. Bak Allah ne buyuruyor Azze ve Celle? Muhacir ve ensarın ileriye geçen ilk önderleri ile onlara güzellikle uyanlardan Allah razı olmuştur. Burada iki şık var. Sahabe olup da hicret edemeyen, sahabe olup da muhacirlik, vasfını taşıyamayan, bununla beraber ensar da olamayan hicret işi ve ensarlık işi bittiğinde dahi Mekke'nin fethinden sonra bile Müslüman olan bir kimse olanlar nedir? Övülen bu gruba dahildir. Allah Azze ve Celle onlardan razı olmuştur. Allah buyuruyor Celle Şanuhu. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. Allah azze ve celle bunlar için orada ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu en büyük başarıdır. Et-Tevbe suresi 100. ayeti kerime. Andolsun ki Allah azze ve celle peygamberini de içlerinden bir grubun Gönülleri az kalsın eğilmek üzere iken, dar zamanda ona tabi olan muhacirlerle ensarı da tevbeye muvaffak etti. Sonra onların bu tevbelerini de kabul buyurdu. Ettevbe suresi 117. ayet-i kerime. Evet. Yurtlarından ve mallarından çıkartılıp uzaklaştırılmış olan ve Allah Azze ve Celle'nin lütuf ve rızasını isteyen Allah Azze ve Celle'ye ve Peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem yardım eden fakir muhacirler içindir o fey. İşte onlar sadıkların ta kendileridir. Onlardan evvel Medine'yi yurt edinip imana sahip olanlar ise kendilerine hicret edenleri severler. Ve onlara verilen şeylerden dolayı kalplerinde bir çekememezlik duymazlar. Kendileri fakirlik içinde olsalar bile muhacirleri öz nefislerine tercih ederler. Haşr suresi 8 ve 9. ayetler. Bu ve buna benzer daha pek çok ayet kerime vardır kardeşlerim. Biz biliyor ve inanıyoruz ki Yüce Allah Azze ve Celle Bedir ehline muttali olmuş ve onlara şöyle demiştir. İstediğinizi yapın. Ben size mağfiret buyurdum. <gülüyor> Sübhanallah. Evet. Müslim Ebu Davud Dirmizi ve Ahmet'in müsnedinde Bulabileceğimiz bir hadis bu. İstediğinizi yapın, ben size mağfiret buyurdum. Allah Bedir ashabını bilakaydı şart, şart affettiğini bildiriyor. Bedre katılanlar 310 küsur kişiydiler. 305 ile 310 küsur kişi arasında rivayetler var. Evet kardeşlerim, yine şunu bilir ve inanırız ki, ağacın altında peygamber sallallahu aleyhi ve selleme beyat edenlerden hiçbir kimse cehenneme girmeyecektir. Allah'ım onların şefaatlerini bize yaz ikram et ya Rab. Aksine Yüce Allah Azze ve Celle onlardan razı olmuş, onlar da Allah Azze ve Celle'den hoşnut olmuşlardır. Nasıl hoşnut olmasınlar ki Allah buyuruyor ki ben sizi cennete koyacağım. Subhanallah. Ne kadar büyük bir müjde. Bunlar da 1400 kişi idiler. 1500 kişi oldukları da söylenmiştir. Ama ister 1500 olsun, ister 1400 olsun sayı önemli değil. Önemli olan o ağacın altında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimize beyat edenlerin Allah tarafından cennete konulmasının üzerine bir vecibe olarak alınması, haber verilmesi onlara, müjde verilmesi. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: Andolsun ki ağacın altında sana beyat ederken Allah Azze ve Celle müminlerden razı olmuştur kalplerinde olanı bilip de üzerlerine huzur ve sükun indirmiştir. El-Fetih Suresi 18. ayeti Kerime. Allah'ım biz o gün yaşamadığımız için o gün orada değildik. Orada olmasak dahi, eğer orada yaşasaydık, gene en iyiyi sen bilirsin ama, yine Peygamberine olan, muhabbetimizden dolayı sana olan, Sevgimizden, kulluğumuzdan dolayı Allah'ım biz de orada peygamberinin elini tutardık ama tutamadık. Allah'ım bizi o gün peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında olup da peygamber aleyhissalatü vesselamın elini tutup ölüm üzerine sana beyat ediyorum ya Resulallah diyenlerin safına bizi kat ya Rab. Subhanallah. Subhanallah. Onların, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmain, bütün ümmetlerin en faziletlisi olan bu ümmetin en hayırlısı ve faziletli nesilleri olduklarına da şahitlik ederiz. Onlardan sonra gelenler arasında olan bir kimse, Uhud'da kadar altını Allah yolunda harcayacak olsa, Şanuhu, onların harc harcadıklarından bir müd, yahut onun yarısına dahi denk düşmez. Müt bir ölçü bilim birimi kardeşlerim iki avucun alacağı miktardır. Bununla birlikte biz onların yani sahabe-i kiram'ın masum yani günah işlememiş olduklarına da inanmayız. İnsan olmaları hasebiyle günah işleyebilirler. Ama işledikleri günahın farkına vardıklarında anında tevbe ederler. Zaten yukarıdaki ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Muhacirlerle ensarı da tevbeye muvaffak etti. Tevbe etmelerini kalpleri eğrildiğinde onlara ne yaptı? Muvaffak kıldı. Tevbe suresi 117. ayet-i kerime. Aksine onların hata yapmış olmaları da mümkündür. Fakat onlar içtihad eden kimselerdi. Onlardan isabetli olan iki ecir almış, isabetsiz ve hatalı olan kimseye ise içtihadından dolayı da bir ecir alır. Hatası da mağfiret olunur. Çünkü tevbe etmiş, Allah tevbesinde onu muvaffak kılmış ve razı olduğunu söylemiş. Bu insanlara ne oluyor ki onların onlar hakkındaki yapılan işleri, yapılan davranışları parmaklarına dolayıp lokma lokma dağıtıyorlar. Fesat çıkarmak için uğraşıyorlar. Allah ben bunlardan razı oldum diyor. Bugün sahabe-i kiramın aleyhine konuşan kafirler sahabe-i kiramdan razı olmuyorlar. Allah hidayet etsin. Sahabe-i kiramdan razı olmayanlar kafirlerdir kardeşlerim. Neden kafirlerdir? Allah'ın razı olduklarından razı olmamaları sebebiyle kafirdirler. Evet. Esasen onların sahip oldukları faziletler, salih ameller ve birçok husustaki öncelikleri eğer onlardan sadır olmuşsa kötülüklerini de giderebilir. Çünkü normal bir Müslümanın yapmış olduğu hatayı bile yaptığı iyilikler ne yapıyor? Sili siliyorsa Sahabe-i bunda önceliklidir. Denize düşen bir pislik, denize küçücük bir pislik düşse düşecek olursa, denizin suyunun temiz olma hükmünü değiştirebilir mi? Allah onlardan razı olsun. Allah Azze ve Celle cennette en üst makamlara onları koyarak onlara ikram etsin, onlardan hoşnut olsun. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları ve Yüce Allah Azze ve Celle'nin kendilerinden günah kirini giderip onları alabildiğine temizlediği kimseler. Ahzab suresi 33. ayeti kerimeye bakarız. Ve oradan ne yapabiliriz? Burada analarımız hakkında Allah Azze ve Celle'nin söylediklerini okuyabiliriz. Aynen şöyle söyleriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ve ehli beyti hakkında dilinden ya da kalbinden kötü şeyler sadır olan herkesten uzağız. Kim ki sahabe-i kiram hakkında bir şey söylediyse onların aleyhlerine, kim ki analarımız hakkında radıyallahu te'ala anhunne, eğer kötü bir şey söylediyse biz onlardan her cihette beriyiz. İmanımız onların imanlarına benzemiyor, amelimiz de onların amellerine benzemiyor deriz. Onları sevdiğimize yani analarımızı ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, Efendimiz'in ashabının hepsini sevdiğimize, onları veli yani dostlar edindiğimize, Gücümüz yettiğince onları savunacağımıza ve savunduğumuza Allah Azze ve Celle'yi şahit tutarız. Bu şekilde davranmakla biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize yaptığı şu vasiyetlere uymuş oluruz. Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam La tesubbu ashabi, la tesubbu ashabi, subhanallah Ashabıma sövmeyiniz. Ashabımı kötülemeyiniz. Evet kardeşlerim, bu Müslim Ebu Davud, Dirmizi ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bulunan bir hadis. Ashabım hakkında Allah'tan korkun. Ashabım hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Allah'a Allah'a fi ashabi, Allah'a Allah'a fi ashabi, Allah. Ahmet ibn Hanbel'in müsnedinde ve Tirmizi'de. Beşinci cilt 696'da bulabileceğimiz bir hadis. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e okunmayan vahiy ile vahiy gayrimetluğla Allah subhanehu ve teala bu ümmetten olduğunu iddia eden deccalların çıkıp ashab-ı kiram'a dil uzatacağını, ashabı kirama söveceğini Allah azze ve celle bildirmiş, vahyetmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam da Allah'a Allah'a fi ashabi, Allah'a Allah'a fi ashabi buyurarak ashabım hakkında Allah'tan korkun, ashabım hakkında size Allah'ı hatırlatırım buyurmak suretiyle adeta bizim sahabe-i kiram efendilerimize hürmet göstermemizi, onlar hakkında en ufak bir kötüleyici sözden dahi kaçınmamızı bize ihtar etmiştir 1400 sene önce. Men اتا Rasule فقد اتا Allah. Allah Subhanahu ve teala buyuruyor. Kim Rasule itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Eğer bu kimseler Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu mübarek sözünü duyup da Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı hakkında ileri geri kötü sözler söylüyorlarsa demek ki Peygamber'e itaat etmediler. Peygamber'e itaat etmeyen kimse dolayısıyla Allah'a itaat etmemiş olur. Çünkü Peygamber'e itaat Allah'a itaattir. Peygamber'e itaat etmeyen Allah Azze ve Celle'ye itaat etmediğinden dolayı Allah'a itaat etmeyen de ösyan edip Allah'ı nakıs fiillerle, nakıs sıfatlarla tavsif eden kimseler de kafir olacaklarına göre sahabeyi kirama kötüleyenler, sövenler onlar hakkında ileri geri söz söyleyenler kafirlerdir kardeşlerim. Çünkü Allah azze ve celle'nin razı olduklarından razı olmamak Allah azze ve celle'yi cehaletle suçlamak olur. Evet. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ben sizin aranızda iki ağır emaneti bırakıyorum. Bunlardan ilki Allah'ın kitabıdır Celle Şanuhu. Allah'ın kitabının emirlerini alın ve ona sımsıkı sarılın. Sonra da şöyle buyurmuştur Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Diğeri ise ehlibeytimdir. Ehlibeytim hakkında sizlere Allah'ı hatırlatırım buyurmuştur Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Müsnet, müslim ve Darimi'de bulabileceğimiz bir hadis. Evet, bu hadiste dile getirilen vasiyettir. Bu hadis, Bukhari ve Müslim ve daha başkalarında yer almaktadır. Cevap. <gülüyor> Soru 208. Genel olarak ashabın, Rıdvanullahi Teala Aleyhim ecmainin en faziletlileri kimlerdir? Cevap. Asabın en faziletlileri, muhacirlerden en önde gelenler. Es-sabikûn el-evvelûndur. Daha sonra Ensar, sonra Bedir'e katılanlar, sonra Uhud'a katılanlar, sonra Rıdvan beyatinde, ağacın altında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a beyat edenler, daha sonra onlardan sonra gelenler, sonra da Aranızda fetihten önce infak edip savaşanlar, işte onların dereceleri fetih sonrasında infak edip savaşanlardan daha büyüktür. Bununla birlikte Allah Celle Şanuhu hepsine de cenneti vaat etmiştir. El-Hadid suresi 10. ayet-i kerimede kendilerinden söz edilen kimseler gelir. Evet. Sahabe-i kirama söz söylemek yok. Kim söylüyorsa en azından, en azından münafık olur. En azından kalbinde maraz, hastalık bulunan olur. İleri gidiyorsa, tekfir ediyorsa onlar kafirlerdir. Soru 209. Tafsili olarak ashabın en faziletlileri kimlerdir? Cevap. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu, anhuma dedi ki, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Ebu Bekre radıyallahu anhu'ya kimseyi denk görmezdik. Ondan sonra Ömer, ondan sonra Osman gelirdi. Daha sonra peygamberin ashabını aralarında fazilet farkı gözetmek sizin öylece bırakırdık. Raduanullahi teala aleyhi ecmaîn. Bu Buhari'de 4. cilt 191 ve 203'te bulacağımız bir hadis kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir Bekir radıyallahu anhuya mağarada şöyle demişti. Üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkındaki kanaati nedir? buhari Müslim ve Müsnet'te bulunan bir hadis. Yine Peygamber Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Eğer ben ümmetimden bir halil, dost, candan dost edinecek olsaydım Şüphesiz Ebu Bekir'i halil edinecektim. Fakat o benim kardeşim ve arkadaşımdır. Bukhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, Darimi ve Ahmed i̇bn Hanbel'in müsnedinde bulabileceğimiz bir hadis. Allah Azze ve Celle beni size peygamber olarak gönderdi. Sizler yalan söyledin dedi. <gülüyor> Ebu Bekir, doğru söyledin dedi. Canıyla, man, malıyla beni hep gözetti. Siz bana arkadaşımı bırakmayacak mısınız diye iki defa tekrarladı. Bukhari, dördüncü cilt 192'de. <gülüyor> Tabi, hani Peygamber aleyhissalatü vesselam, Allah beni size peygamber olarak gönderdi. Sizler yalan söyledin dediniz derken, Mekke'deki o ilk karşı çıkanları hatırlatmak istiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ey Hattabun oğlu Ömer! Nefsimi elinde tutan Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki şeytan seninle bir yolda karşılaştığımı mutlaka bir başka yola geçer. Yani seni Şeytan gördü mü yolunu değiştirir. Buhari, Müslim ve Ahmed'in Müsned'inde geçen bir hadis bu. Sizden önceki ümmetler arasında kendilerine ilham verilenler vardı. Eğer benim ümmetim arasında onlardan biri varsa şüphesiz ki Ömer bin onlardandır. Buhari, Müslim Ahmet'in müsnedi ve Tirmizi'de bulacağımız bir hadis bu. Peygamber aleyhissalatü vesselam kurdun ve ineğin konuşması ile ilgili olarak hadisinde şunları söylemiştir. Buna ben iman ettiğim gibi Ebu Bekir ve Ömer de iman eder. Bukhari, Müslim ve Tirmizi'de olan bir hadis. Halbuki ikisi de orada değillerdi. Yani kurdun ve ineğin Resulullah aleyhissalatü konuştuğu anda ne Ebubekir vardı orada ne Ömer vardı. Ama Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ben buna iman ettiğim gibi Ebubekir ve buna, Ömer de buna iman ederler. Demek ki cani gönülden şeksiz, şüphesiz, bila kaydu şart peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ı tasdik edeceklerine peygamberin Aleyhissalatu Vesselam'ın kalbindeki kanaate bak. Kim için? Ebubekirle Ömer için. Ama Allah lanet etsin. Bugün Şialar Ebu Ömer'e sanemey Kureyş duası diye bir dua uydurarak lanet etmektedirler. Allah'ın olanca laneti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın güzide iki ashabına, onun iki mübarek hanımına ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görüp onunla konuşup sohbet edip sahabe olma şerefine mazhar olan kimseler hakkında İleriye geriye kötü sözler söyleyenlerin üzerine olsun. Allah'ın olanca laneti. Evet. Osman radıyallahu anh'u Rıdvan beyatı sırasında Mekke'ye gittiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini göstererek bu Osman'ın elidir demiş. Sonra bunu öbür elinin üzerine koyarak işte bu beyat da Osman içindir buyurmuştur. Bukhari ve Tirmizi'de bulabileceğimiz bir rivayet bu. Demek ki herkes kendi eliyle beyat etmiş oluyor. Osman radıyallahu anhü Resulullah aleyhissalatü vesselama Resulullah'ın eliyle beyat etmiş oluyor. Bir kimse nasıl Osman'a çıkar da dil satabilir? <gülüyor> Peygamber aleyhissalatü vesselam Kim Rume kuyusunu açarsa ona cennet vardır buyurmuştur. Bunu Osman radıyallahu anhu açmıştır. Bukhari 4. cilt 198. hadis Biliyorsunuz kardeşlerim Medine biliyorsunuz Arabistan Mekke Medine suyu öyle çok bol olan bir yer değil Rume kuyusu bir Yahudinin elindeydi Yahudi de kuyunun suyunu kovalarla ne yapıyordu ücret mukabelinde satıyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam zenginlerini kuyu açtırmak için yahut da kuyu açılmış olan kuyuları alıp vakfetmek için teşvik etti. Osman radıyallahu anhu da kuyunun sahibi olan Yahudi'ye gitti. Dedi ki gel bu kuyunun suyunun hakkını yarısını kuyunun yarısını bana sat. Yahudi de 18 bin dirheme kuyunun Yarı hissesini Osman radıyallahu anhuya sattı. 18 bin dirheme. Çok büyük bir meblağ. 18 bin dirhem. Osman radıyallahu anhu bütün orada yaşayan insanlara Dellallar sure, suretiyle ne yaptı haber verdi. Bir gün Yahudi kuyunun suyunu satacak. Bir gün Hazreti Osman radıyallahu anhuya kalacak. Kuyu suyunun kullanılma hakkı. Dedi ki herkes, hak benim olduğum günde, benim olduğu günde, gelsin istediği kadar su alsın, kimseden para almayacağım, ücret almayacağım, ücreti Allah'tan bekliyorum. Herkes ne kadar su kabı varsa doldurdular. Devrisi gün, su satma hissesi, Yahudi'ye. Geçtiğinde gidip de kimse bir kırba su doldurmadı Yahudi'den. E yani Yahudi baktı ki olacak değil. Osman'ın gününde olan su gününde herkes dolduruyor su ihtiyacını. Yahudi'ye kimse gelip müracaat etmiyor su için. Yahudi geldi bu sefer Osman Radıyallahu anhu'ya dedi ki: "Ey Osman, sen dedi öteki 18'lik hakkı da dedi alsana benden." Hz. Osman radıyallahu anhu 18 bin dirhem daha ödedi Yahudi'ye. 36 bin dirheme kuyunun bütün hakkını aldı ve Müslümanlara vakfetti. İşte Resulullah aleyhissalatü vesselam bu hadise üzerine ne yaptı? Hz. Osman radıyallahu anhunun cennetlik olduğunu ona müjdeledi. Usre yani Tebuk gazvesine giderken Tebuk gazvesinin bir ismi de Gazvetül Usre. Zorluk ordusu. Bu orduyu donatan kimseye cennet vardır buyurmuştur. Resulullah Aleyhisselam. Yine bu orduyu Osman radiyallahu anhu donatmıştı. Bukhari 3. cilt 198'de 4. cilt 202'de bulabileceğimiz bir hadis bu. Yine Osman radiyallahu Anhu hakkında şöyle buyurmuştur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Meleklerin bile kendisinden utandığı kimseden ben haya etmeyeyim mi? Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'de serinlemek için hurma bahçelerinin birinde bulunan bir kuyunun içine bileziğinden ayaklarını ne yapmıştı? Kuyunun içine salmıştı, kuyunun nurtubetinden serinlesin diye. Ebu Bekir radıyallahu anhu geldi, Resulullah aleyhissalatü vesselam istifini bozmadı. Ömer radıyallahu anhu geldi, istifini bozmadı. Ali radıyallahu anhu geldi, Resulullah istifini bozmadı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kölesi, Ya Resulallah Osman geliyor dediğinde Resulullah aleyhissalatü vesselam, entaresinin eteklerini biraz daha aşağıya indirdi. Zira o zaman diz kapaklarının üzerindeydi entarenin etekleri. Osman'ın geldiğini duyunca Efendimiz biraz daha aşağıya indirdi. Yanındakiler sordular, dediler, Ya Resulallah, Ebu Bekir geldi, istife, istifini bozmadın. Ömer geldi, istifini bozmadın. Ali geldi, istifini bozmadın. Ama Osman'ın geldiğini duyunca, Entarının eteklerini diz kapaklarının üzerinden biraz daha aşağıya saldın. Bunun hikmeti nedir deyince Osman dedi öyle bir kimsedir ki dedi melekler ondan haya ediyor. Evet nasıl övüyor Peygamber aleyhissalatü selam mübarek damadını? İki tane gözünün nuru kızını Osman'a nikahlamış. Ve ikinci kızı da vefat edince ne demiş? Üçüncü bir kızımız olsaydı yine Osman'a verirdik. Osman böyle bir Osman işte. Ama yine de kafirlerin dillerinden kurtulamamış bir Osman. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ali radıyallahu anhu'ya Ente minni ve ene Sen bendensin, ben de sendenim buyurmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem ve radıyallahu anhu Bukhari ve Tirmizide bulabileceğimiz bir rivayet bu. Onun hakkında Allah'ı ve Rasulü'nü sevdiğini, Allah'ın ve Rasulü'nün de onu sevdiğini haber vermiştir. Bukhari, Müslim, Tirmizi ve Ahmed i̇bn Hanbel'in müsnedinde olan bir hadis rivayeti bu. Evet. Ben kimin Mevlası isem, Ali de onun Mevlasıdır buyurmuştur. Tirmizi İbn Mace, Ahmed İbn-i Mace, Ahmet i̇bn Hanbel'in müsnedinde olan bir rivayet bu. Yine Peygamber vesselam Ali Radıyallahu Anhu hakkında şöyle buyurmuştur: Musaya göre Harunun Aleyhisselam konumu neyse, bana göre öyle bir konumda olmak seni hoşnut etmez mi? Şu kadar var ki, benden sonra Peygamber gelmeyecektir. Bukhari ve Müslim'de ittifaken rivayet edilen bir rivayettir bu. Yine Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. 10 kişi cennettedir. Peygamber cennettedir. Ebubekir cennettedir. Ömer cennettedir. Osman cennettedir. Ali cennettedir. Talha cennettedir. Zübeyr bin Avvam cennettedir. Saad bin Malik cennettedir. Abdurrahman bin Avf cennettedir. Said bin Zeyd cennette. Said bin Zeyd radıyallahu anhu dedi ki Dilesem onuncusunun da adını verirdim. Ebu Davud Tirmizi, İbn-i Mace ve Ahmet ibn-i olan bir hadis. O bununla kendisini kastetmektedir. Allah Azze ve Celle hepsinden razı olsun. Ama neden Said bin Zeyd radıyallahu anh'u, Dilersem onuncusunun da adını verirdim ama vermeyeceğim, söylemeyeceğim demesindeki hikmet, Kendisini övüyor denmesin diye, kendisine gurur ve kibir gelip de gurur ve kibire kapılmasın diye. İşte böyle mübarek kişiler hakkında bu kafir şialar ne yapıyorlar? ileri geri söz söylüyorlar. Allah şialara lanet etsin, Allah Celle Şanuhu ashabın hepsine merhamet etsin. Onlardan razı olsun. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ümmetim arasında ümmetime en zahmetli, en merhametli kişi Ebu Bekir'dir. Ümmetim arasında ümmetime en merhametli kişi Ebu Bekir'dir. Allah'ın dininde en salabetlisi Ömer'dir. En samimi haya sahibi Osman'dır. Helal ve haramı en iyi bilenleri Muaz bin Cebel'dir. Yüce Allah'ın azze ve celle'nin kitabını en iyi okuyanları Übey ibn Feraizi yani İslam miras hukukunu en iyi bilenleri Zeyd bin Sabit'tir. Her ümmetimin de bir emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde el-Cerrah'tır. Radıyallahu ta'ala anhum ecma'in. Tirmizi i̇bn Mace ve Ahmet'in müsnedinde olan bir hadis. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma hakkında şunları söylemiştir. Şüphesiz o ikisi cennet ehlinin gençleridir. Tirmizi i̇bn Mace ve Müsned'de bulabileceğimiz bir rivayet. Şüphesiz o ikisi yani Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma onun yani peygamberimizin reyhanıydı. Bukhari ve Tirmizi'de olan bir rivayet. Yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım ben gerçekten bu ikisini seviyorum. Sen de onları sev. Bukhari, Tirmizi ve Ahmet'in müsnedinde bulunan bir rivayet bu. Hasan radıyallahu anhu hakkında da şöyle demiştir. Bu benim oğlum Seyyid'dir. Umarım ki Allah Celle Şanuhu onun eli ile Müslümanlardan iki büyük kesim arasında bir sulh gerçekleştirecektir. Bukhari, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesaide bulabileceğimiz bir hadis. İşte Hazreti Hasan radıyallahu anhu ile Hazreti Muaviye radıyallahu anhu arasında olan çekişmeyi dile getiren şia Hazreti Hasan'ın haklı Hazreti Hüseyin Muaviye radıyallahu anhu'nun da haksız olup da küfre düştüğünü dillerine doluyorlar. Halbuki bak Resulullah aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Bu benim oğlum Seyyid'dir. Umarım ki Allah onun eliyle Müslümanlardan iki büyük kesim arasında bir sulh yapacaktır. Hem Hazreti Hasan'ın grubunu hem de Hazreti Muaviye radıyallahu anh'un grubunu Müslümanlar olarak addeden Peygamber Efendimiz olduğu halde Şia, Hazreti Muaviye radıyallahu anh'un grubunu Müslümanlar grubu olarak telakki etmemekte, kabul etmemektedirler. Bu cihetten de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a muhalif olmaktadırlar. Zaten muhalif olmadıkları ne var ki? Gerçekten de durum Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi olmuştur. İkisinin annesi Hz Fatıma Radıyallahu Anh'a validemiz hakkında da Fatıma Radıyallahu Anh'a cennet ehli kadınların hanımefendisidir buyurmuştur. Bukhari, Müslim, Tirmizi ve Ahmet'in Müsnedi'nde bulacağımız bir rivayet. Evet, Ashab-ı Kiram'ın Teala pek çoğunun genel ve özel faziletlerine dair sayılamayacak kadar çok rivayet sabit olmuştur. Herhangi bir hususta onlardan birisinin faziletinin tespit edilmesi her bakımdan diğerlerinden daha faziletli olmasını gerektirmez. Bundan dört Raşid Halife müstesnadır. Dört Raşid Halifenin üçünün böyle olduğu daha önce kaydettiğimiz i̇bn Ömer radıyallahu anhunun hadisi dolayısıyladır. Ali radıyallahu anhuya gelince Müslümanların icmaıyla o onlardan sonra yeryüzündekilerin hepsinden daha faziletlidir. Yani Ömer, Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anhudan sonra Yeryüzünün en faziletlisi Hazreti Ali radıyallahu anhı'dır. Evet. Şimdi de halifelikle ilgili sorulara gelelim. Soru 210. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra halifeliğin süresi ne kadardır? Cevap. Ebu Davud ve başkaları Said bin Cümhan radıyallahu anhüden, o da Sefine'den radıyallahu anhühe şöyle dediğini rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hilafet, nebevi hilafet 30 senedir. Sonra Allah Celle şanuhu, <gülüyor> yani mülkü, yönetimi dilediğine verecektir. Ebu Davud, Dirmizi ve Ahmet'in müsnedinde olan bir rivayet. Bu süre Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anhum ecmâînîn hilafet süresini kapsar. Ebubekir radıyallahu anhu 2 yıl 3 ay. Ömer radıyallahu anhu 10 yıl 6 ay. Osman radıyallahu anhu 12 sene. Ali radıyallahu anhu 4 yıl 9 ay hilafet yapmıştır. Bunların toplamı 29 sene 6 ay eder. Bunu 30'a el Hasan bin Ali radıyallahu anhuya yapılan beyat sonucu 6 aylık halifeliği tamamlamaktadır. Demek ki Raşid halifelerden sonra hilafet 30 senedir buyurduğu için Peygamber Efendimiz Hazreti Hasan radıyallahu anhu da 6 ay halifelik yaptığı için toplam bu 5 halifenin halifeliği 30 seneyi tuttuğu için Resulullah Aleyhisselatü ne yapmıştır? Hazreti Hasan radıyallahu anhuyu da ıhbari olarak raşit halifelerden saymıştır. Evet. İslam tarihinde ilk defa melik ise Hazreti Muaviye radıyallahu anhudur. O bütün meliklerin en hayırlıları ve faziletlilerindendir. Ondan sonra ise Ömer ibn Abdülaziz radıyallahu anhu gelene kadar ısırıcı bir hükümdan, hükümranlık, hükümdarlık, mülkül adud devri gelmiştir. Ehli sünnet alimleri Ömer ibn Abdülazizi Raşid halifelerin uygulamaları gibi uygulama yaptığından ötürü beşinci Raşid halife sayarlar. Evet. Soru 211. Bu dört kişinin genel olarak halifelik halifeliğine dair delil nedir? Cevap: Onların halifeliğine dair deliller sayılamayacak kadar çoktur. Bu delillerden birincisi, Raşid halifeliğin süresinin 30 yıla hasredilmesidir. Bu onların yönetim başında oldukları süredir. Bir kısmı da onların başkalarından faziletli olduklarına dair daha önce kaydedilen rivayetlerdir. Halifelerin kendi aralarındaki faziletleri de halifelik sırasına göredir. Yine bu husustaki delillerinden birisi Ebu Davud ve başkalarının Semura bin Cündeb radıyallahu anhü'den yaptıkları şu rivayettir. Bir adam şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sanki gökten bir kova gibi bir şeyin sarkıtıldığını gördüm. Ebu Bekir geldi. Bu kovayı iki yandan tutup az bir miktar içti. Sonra Ömer geldi. Bu iki kovayı iki yandan tutup doyasıya içti. Daha sonra Osman geldi. Bu iki kovayı iki yandan tutup doyasıya içti. Sonra Ali geldi, kova biraz çalkalandı. Ve bunun üzerine kovadan bir miktar su döküldü. Müsned ve Ebu Davud'da bulunan bir rivayet bu. Bu husustaki delillerden en güçlüleridir. Evet, bu husustaki delillerden ki en güçlüleridir. Birisi de icmada bulunmaları önemsenen kimselerin, yani sahabenin İcma'ı bizce önemseniyor, kabul ediliyor. Bu dört zatın halifeliğini icma ile kabul etmiş olmalarıdır. Sapık ve bidatçı olan bir kimse dışında onlardan hiçbirinin halifeliğine dil uzatan yoktur. Soru 212 Genel olarak ilk üç halifenin halifeli, halifeliğinin delili nedir? Cevap, buna dair deliller pek çoktur. Bir bölümü az önce kaydedilmiştir. Bunlardan birisi de Ebu Bekir radıyallahu Anhu'nun rivayet ettiği hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sizden kim rüya gördü diye sormuş. Bir adam ben bir rüya gördüm dedi. Sanki gökten terazi gibi bir şey indirildi. Siz ile Ebu Bekir tartırıldınız, tartıldınız. Siz Ebu Bekir'den ağır bastınız. Sonra Ömer ile Ebu Bekir tartıldı. Ebu Bekir radıyallahu anh'u ağır bastı. Sonra Ömer ile Osman radıyallahu anhuma tartıldı. Ömer ağır bastı. Sonra o terazi kaldırıldı. Ebu Davud ve Tirmizi'de bulunan bir hadis bu. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu gece salih bir kişiye bir rüya gösterildi. Buna göre Ebu Bekir radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ömer Ebu Bekir'e, Osman da Ömer'e bitiştirilip bağlandı. Bu iki hadis sünenlerde yer almaktadır. Ebu Davud 4. cilt 208'de, Ahmet'in Müsnedi 3. cilt 355'te. Soru 213. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhümanın halifeliğine dair icmali delil nedir? Cevap. Bu hususta, bu hususa dair deliller pek çoktur. Bunların bir kısmı Sahih-i Bukhari ve Müslim'de yer almaktadır. Peygamber aleyhisselam buyurdu ki ben uykudayken kendimi üzerinde bir kova bulunan bir kuyunun başında gördüm. O kuyudan Allah Azze ve dilediği kadar su çektim. Daha sonra Ebu Kuhafe'nin oğlu yani Ebubekir Bekir radıyallahu anhu onu aldı. O da bir ya da iki kova çekti. Çekişinde biraz zayıflık vardı. Allah onun zaafına, zaafını mağfiret buyursun. Sonra bu kova oldukça büyük bir kova halini aldı. Bunu Hattab'ın oğlu aldı. İnsanlar arasında Ömer'in kuyudan su çektiği gibi çeken bir başkası, bir başka dahi birisini görmedim. Öyle ki insanlar onun kuyunun uzak çerçevesine kadar ulaştı. Öyle ki insanlar onun yani kuyunun uzak çevrelerine kadar ulaştı. Bukhari, Müslim ve Tirmizi'de bulabileceğimiz bir hadis. Soru 214. Ebu Bekir'in radıyallahu anhu halifeliğine ve ilk halife oluşuna delil nedir? Cevap. Bu hususta da sayılamayacak kadar çok delil vardır. Bir bölümü az önce geçenlerdir. Bunların bir bölümü de Sahih-i Bukhari ve Sahih-i Müslim'de yer almaktadır. Bir kadın, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Resulullah aleyhissalatü vesselam ona geri dönmesini istedi. Kadın ölümü kastediyormuşçasına, eğer gelir de seni bulamayacak olursam diye sordu. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam o gelen kadının ihtiyacını gördü. Tekrar gel, tekrar dön bana ihtiyacın olduğunda dediğinde kadın, hani... Geri döndüğümde seni bulamazsam, yani bundan kasıt sen ölmüş olursan ben döneceğim ama bu sefer ne yapacağım diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, beni bulamayacak olursan Ebu Bekir'in yanına git diye buyurdu. Buhari ve Müslim'de ittifakken rivayet olunan bir hadis bu. Diğer bir delil de sahihi Müslim'de yer almaktadır. Ayşe radıyallahu anha validemiz dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatı ile neticelenen hastalığında bana dedi ki bana babanı ve kardeşini çağır da bir yazı yazayım. Çünkü ben herhangi bir kimsenin bir temennide bulunmasından ve bir kimsenin kalkıp ben halifeliğe ondan daha layığım diyeceğinden korkarım. Oysa Allah Celle Şanuhu da Müminler de Ebu Bekir'den başkasına razı olmazlar. Müslim ve Ahmet'in müsnedinde bulunan bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığında namaz kıldırmak için öne geçirilmesi, namaz kıldırmak üzere öne geçirilmesi için de aynı sözleri söylemişti Hz. Ebu Bekir için bukhari Müslim, i̇bn Mace ve Ahmet'in Müsned'inde bulabileceğimiz bir hadis bu. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhacir ve ensar bütün ashabı ile onlardan sonra gelenler ona beyat üzerinde icma etmişlerdir. Yani Ebu Bekir radıyallahu anhuya beyat etmek üzere ashab bütünüyle icma etmişlerdir. birisi Ebu Bekir radıyallahu anhuya beyat etmeden ölmemiştir. Varsa dahi o şaz kalmıştır. Soru 215 Halifelikte Ebu Bekir'den sonra Ömer'in öne geçirilmesinin delili nedir? Cevap, delilleri pek çoktur. Bir bölümü az önce geçti. Birisi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğudur. Ben aranızda ne kadar kalacağımı bilemiyorum. Benden sonra gelecek olan iki kişiye uyun demiş ve Ebubekirle Ömer radıyallahu anhuma'ya işaret buyurmuştur. Müsned Tirmizi ve İbn Mace'de. Bir, deliz, bir delil bir delilde deniz dalgaları gibi dalga dalga gelecek fitneler ile ilgili hadisteki ifadelerdir. Huzeyfe radıyallahu anhu Ömer radıyallahu anhu'ya dedi ki ''Seninle bu fitneler arasında kapalı bir kapı bulunmaktadır.'' Ömer radıyallahu anhu, ''Bu kapı açılacak mı yoksa kırılacak mı?'' diye sormuş. Huzeyfe radıyallahu anhu, ''Hayır bilakis kırılacaktır.'' demiştir. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anhu, ''O halde bir daha kapanmayacaktır.'' cevap vermiştir. ''Kapanmayacaktır.'' diye cevap vermiştir. ''Bu kapı Ömer radıyallahu anhu idi. Kırılması ise onun öldürülmesiydi.'' Bundan sonra da ümmet arasında artık kılıç kalkmadı. Bukhari, Müslim, i̇bn Mace ve Ahmet'in müsnedinde bulabileceğimiz bir hadis. Ayrıca ümmet, Ebu Bekir radıyallahu anhü'den sonra halifeliğe onun geçir, geçirilmesi hususunda da icma etmiştir. Ücme, ümmetten kasıt, o gün yaşayan sahabe-i kiramdır. Soru 216. Bu ikisinin de bu ikisinden sonra halifeliğe Osman radıyallahu anhunun getirilmesinin delili nedir? Cevap, bu hususta deliller pek çoktur. Bir bölümü bundan az önce kaydettiklerimizdir. Diğer birisi de Kab' bin Ucren'in radıyallahu anhü rivayet ettiği şu hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir fitneden söz etti ve onun pek yakın olduğunu söyledi.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 Yani o başı örtülü olarak o anda geçen kişi Hazreti Osman radıyallahu anhuymuş. İşte sahabe-i kiramın akıllılığına ve firasetine bakın. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu o gün hidayet üzere olacaktır deyince sahabe-i kiram ileri atılıyor o kimsenin kim olduğunun ortaya çıkması hususunda çaba sarf ediyor. Ve gösteriyor Hazreti Osman radıyallahu anhu mu değil mi? Yani o geçen kişi hidayet üzerinde olacaktır deyince hemen atılıyor, kollardan tutuyor, yüzünü açıyor ve gösteriyor. Bu mu? O gösterilen kimse de Hazreti Osman olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Hadisi İbnu i Mace rivayet ettiği gibi Tirmizi de Murra bin Kâb radıyallahu anhu'den rivayet etmiştir. Ve bu Hasan sahih bir hadistir demiştir. Birimizi İbn Mace ve Ahmed'in Müsned'inde bulunan bir hadis. Ayşe radıyallahu anha validemiz dedi ki: Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Ey Osman radıyallahu anhu, eğer Allah Celleşanuhu bir gün bu işin başına seni getirecek olur da münafıklar Allah Azza ve Celle'nin sana giydirmiş olduğu o gömleğini yani hilafet gömleğini çıkarmanı isteyecek olurlarsa Sakın onu çıkarma. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bu sözü 3 defa tekrarladı. Bu hadisi de İbn Mace sahih bir isnat ile rivayet etmiştir. Tirmizi hasen olduğunu belirtmiştir. İbn Hibban da radıyallahu anhu bu hadisi sahihinde kaydetmiştir. Tirmizi ve İbn Mace'de bulabileceğiz bu hadisi ayrıca. Önce şura heyeti Ömer radıyallahu anhunun halifeyi belirlemek üzere görevlendirdiği kişiler yani şura heyeti ile daha sonra da diğer ashab-ı kiram ona beyat etmek üzerinde ittifak etmişlerdir. Abdurrahman bin Avf'dan sonra ona ilk beyat eden kişi Ali radıyallahu anhudur. Daha sonra diğer insanlar ona beyat etmişlerdir. Eğer ilk birinci halifelik Hazreti Ali radıyallahu anhunun hakkı olsaydı, Esedullahil Galib, Ali ibni Abi Talib olan Allah'ın yenilmez arslanı Hazreti Ali radıyallahu anhu kendi hakkı olan bu hilafeti başkasına ne yapmazdı? Kaptırmazdı. Başkasının kapmasına göz yummazdı. Hem Allah'ın Celleşanuhu yenilmez arslanı diyeceğiz, hem de hilafet gibi bir hakkı ıhtiyar olan, kendisinden ıhtiyar olan Osman, Ömer ve Ali ve Osman, Ömer ve Ebu Bekir onun elinden aldı ve buna da Hz. Ali pısırıklık gösterdi. Akıl, hayal, mantık bunu kabul eder mi? Evet. Evet. Soru 217 Ali radıyallahu anhunun Halifeliğinin ve sözü geçen Halifelerden sonra halifelik Hakkına öncelikle sahip olduğunun Delili nedir? Cevap Bu hususta deliller de pek çoktur Bir bölümünü az önce izledik. Bir delil de peygamber aleyhissalatü vesselamın Şu buyruğudur Vay ammara onu o haksızlıkla baş kaldıran kesim öldürecektir. O onları cennete çağırırken onlar kendisini ateşe çağıracaklardır. Bukhari, Müslim, Tirmizi, Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde bulabileceğimiz bir hadis. Ammar radıyallahu anhu, Ali radıyallahu anhu ile birlikteydi. Onu Şam halkı öldürdü. O kendilerini sünnete, cemaate Hak imam olan Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu'ya itaate davet ediyordu. Bu hadis sahih Bukhari ve Müslim'de yer almaktadır. Daha birçok e, hadis kitabında yer almaktadır ama sahih olarak Buhari ile Müslim'de yer almaktadır. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam bu iki kitapta geçen bir hadis-i şerife göre de şöyle buyurmuştur. Ayrılık zamanında insanlardan bir kasım hakkın dışına çıkacak. Onları iki kesimden Hakk'a daha yakın olan kesim öldürecektir. Müslim Ebu Davud ve Ahmet'in müsnedine bulacağımız bir hadis bu. Hakk'a daha yakın demekle demek ki ikisi de Hak ama birisi Hakk'a daha yakın. Bunu böyle anlamak lazım. Hakk'ın Dışına hariciler çıktı. Onları da Ali radıyallahu anhu Nehravan günü öldürdü. Ehli sünnetin icmaıyla Hakk'a en yakın olan da Ali radıyallahu anhu'dur. Evet. Şimdi de yönetimle ilgili sorulara ve cevaplara gelelim. Soru 218. Müslümanların yöneticilerinin hakları nelerdir? Oh. Cevap.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 Onlara kılıçla ayaklanmamak, yalan yere onları överek, onları aldatmamak, şımartmamak, ıslah olmaları ve başarı elde etmeleri için onlara dua etmek. Evet, yöneticinin üzerimizdeki hakkı bu. Soru 219. Buna dair deliller nelerdir? Bunu söyledik ama delillerini zikredelim. Cevap, buna dair deliller pek çoktur. Bazılarını şöylece sıralayabiliriz. Yüce Allah Azza ve Celle şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah bize hitap ediyor. Allah'a itaat edin Celle Şanuhu. Resule de itaat edin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sizden olan emir sahiplerine de. En-Nisa suresi 59. ayeti kerime. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Başınıza bir köle dahi tayin edilecek olsa dinleyip itaat edin. Bukhari Müslüm Ebu Davud i̇bn Mace ve Ahmet'in müsnedinde bulabileceğimiz bir hadis bu. Her kim başındaki emirden hoşuna gitmeyen bir şey görecek olursa, ona sabredip katlansın. Çünkü cemaatten bir karış kadar dahi ayrılıp ölen bir kimse mutlaka cahiliye ölümü ile ölür bukhari Müslim Darimi ve Ahmet'in Müsned'inde bulabileceğimiz bir hadis. Burada hoşa gitmeyen bir şey görecek olursadan kasıt ameli cihette hoşa gitmeyecek bir şey. Yani herhangi bir zulüm olabilir. Ama itikadi şekilde dinden çıkaracak küfrü mucip olan bir durum olursa yöneticilere ne olmaz? İtaat olmaz. O zaman onlara kılıçla karşılık vermek lazım. Eğer küfre bizi davet ediyorlarsa. La ta'ata li mahlukin fi ma'siyatil <gülüyor> halik. Allahu azza ve celle isyan edilen yerde kula itaat yoktur. Ubade bin Esamit es radıyallahu anhu dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizi çağırması üzerine biz de ona beyat ettik. Bizden aldığı sözler arasında şunlar vardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam her kişiye, içinde bulunduğu halet-ül ruhiyeye ait şekilde beyat aldı. Her kişiden. Yani beyatı her kişi için aynı şekilde değildi. Bazılarına hoşunuza giden ve gitmeyen hallerde, kolaylık ve zorluk zamanlarımızda başkalarının bize tercih edilmesi halinde, Bile dinleyip itaat etmek ve emir sahibi olan kimseler ile çekişmemek üzere beyat ettik. Ancak elimizde hakkında Allah'tan Celle bir delilin bulunduğu açık seçik bir küfür görmeniz hali müstesna buyurdu. Bukhari Müslim Nesai i̇bn Mace, Muvatta ve Ahmet'in müsnedinde bulabileceğimiz bir hadis. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.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 Hoşuna giden ve gitmeyen hususlarda dinleyip itaat etmek Müslüman kişinin görevidir. Ona masiyet ile emir verilmesi hali müstesna. Eğer ona masiyeti gerektirecek bir emir verecek olursa dinlemek ve itaat etmek de yoktur. Bukhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace ve Nesai'nin en sonunda da Ahmed'in rahmetullahi aleyh ecmaîn Müsned'inde kaydettiği bir hadis bu. İtaat ancak mağruftadır. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai ve İbn-i Mace'de bulunan bir hadis. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. O amir olan kimse senin sırtını dövse malını alıp da malını alsa da dinleyip itaat et. Müslim ve Ebu Davud da yani kafir olmamakla birlikte... Zulmetse dahi onun kafir olmadığından dolayı zulmüne ne yapmamız lazım? Katlanmamız lazım. Ve zulmün kaldırılması için de Allah Azze ve Celle'ye dua etmemiz lazım. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Her kim itaatten el çekecek olursa kıyamet gününde lehine hiçbir delil olmaksızın Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkar. Ve her kim de boynunda bir beyat bağı olmadan ölürse, cahiliye ölümü ile ölür. Müslim ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bulabileceğimiz bir hadis. Peygamber aleyhissalatü vesselam da şöyle buyurmaktadır. Bu ümmetin işi birlik ve ittifak halindeyken onu bölmek isteyen kimseyi kim olursa olsun kılıçla öldürün. Müslim Nesai Ebu Davut ve Ahmet'in Müsned'inde. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diğer bir hadisine de şöyle buyurmaktadır. Bir takım yöneticiler olacak uygulamalarından bazısının maruf olduğunu göreceksiniz. Bazısının da münker olduğunu. Her kim marufu emrederse kurtulur. Kim münkere karşı çıkarsa esenliğe kavuşur. Ancak o münkere razı olan ve ona uyan kimse... Felah er, felaha ermez. Asap, bunlarla savaşmayalım mı diye sorunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldıkları sürece hayır buyurmuştur. Müslim, Ebu Davud, Dirmizi ve Ahmed ibn Hanbel'in müsnedinde. Ve daha birçok hadis-i şerifler ve bütün sahih rivayetler bunlar arasındadır. <gülüyor> Evet, soru 220. İyiliği emredip münkerden alıkoymak kimin vazifesidir ve bunun mertebeleri nedir? Cevap. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. İşte onlar felaha erenlerin ta kendileridirler. Ali İmran Suresi 104. ayeti Kerime. Peygamber aleyhissalatü vesselam da şöyle buyurmuştur. Sizden kim bir münker, yani şeriatın kabul etmediği bir iş görürse, onu eliyle değiştirsin. Gücü yetmezse diliyle, yine gücü yetmezse kalbiyle değiştirsin. Yani buz etsin. Bu imanın en zayıf halidir. Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbnu Mece ve Ahmet'in müsnedinde, Mukayyet olan bir hadistir bu. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadis-i şerifleri sayılamayacak kadar çoktur. Hepsi de iyiliği emredip gören herkesin münkeri alıkoymakla görevli olduğuna delildir. Tabi herkes gücü nispetinde bunu yerine getirecektir. Bu görev bir başkası tarafından yerine getirilmedikçe o kimse üzerinden düşmez. Yani bu fardul kifaya diyoruz buna. Toplulukta bir kişi bunu yerine getirirse diğerlerinin müdahale etmesi gerekmez. Ama nasıl olsa benim müdahale etmem gerekmiyor deyip de o kimseyi o toplulukta yalnız bırakmayacağız ve destekleyeceğiz. Herkesin de görev yapması kendi durumuna göredir. Herhangi bir kul... Bu işi önlemeye daha muktedir ise ve onu daha iyi bilen birisi ise elbette bu görevi yerine getirmesi için daha vacip, daha bağlayıcıdır. Yani onun için daha vacip ve daha bağlayıcıdır. Şimdi tutup da dini bir mevzuda işlenen bir münkeri sokaktaki gezen çoban Ali Dede müdahale edip de düzeltmeyecek. Onu düzeltecek olan kimlerdir? Alimlerdir. Çünkü o dini ilgilendiren, ilmi ilgilendiren bir şey. Karşıdaki adamı ilmen ilzam etmelisin ki onun e, getirmiş olduğu şeriata muhalif olan akideyi ve ameli iptal edebilesin ilimle. Masiyet işleyen kimselere azab bineceği vakit ancak onların yapılmamasını söyleyen ve bundan alıkoymaya çalışanlar kurtulur. Biz bu meseleye dair yeterli ve özel bir risale kaleme aldık. Bunu söyleyen Hafız bin Ahmet el-Hakemi. Bu hususta hakkı talep edenlere burada yazdıklarımız yeterlidir. Hamd Allah'adır. Lütufları dolayısıyla minnet duygularımız yine Allah Azze ve Evet kardeşlerim şimdi de evliyalık ve kerametle ilgili sorulara ve cevaplarına geldik. Soru 220 1. Velilerin kerametlerinin hükmü nedir? Cevap: Velilerin kerametleri haktır. Keramet kendilerinin herhangi bir müdahaleleri olmadan ve kafirlere meydan okuma maksadı da güdülmeyen onların elleriyle gerçekleşen olağanüstü bir durumun görülmesidir. Bu işi Allah Azze ve Celle onlar vasıtasıyla, onlar bu işi bilmeseler dahi varlık aleminde meydana getirir. Yani kerameti Allah meydana getiriyor. Ama kimin eliyle? Evliya olan kişinin eliyle. Kardeşlerim, evliya dost demektir. Allah Azze ve Celle'ye dost olan ve olacak olan kimsenin de Allah Azze ve Celle'nin emrettiği gibi inanması lazım. Onun Emrettiği gibi amel etmesi lazım. Bidatçıdan evliya olmaz. Bidatçıdan ancak evliya şeytan olur. Evet. Ashab-ı Kehf kıssası bir mağaraya sığınıp mağaraları kaya parçası ile kapatılan üç kişinin kurtuluşuna dair kıssa. Bu ashab Kef Kehf kıssasına ait. Bukhari 3. cilt 51 ve 52'de. Müslim 8. cilt 89 ve 90'da ne yapabiliriz? Bu kıssayı tafsilatlı şekilde görebiliriz. Rahip Cüreyc'in kıssası Rahip Cüreyc'in kıssası içinde Bukhari 4. cilt 140'da. Müslim 8. cilt 3 ve 4'te. Ahmed İbn Hanbel'in 2. cildi 307'de bunu ne yapabiliriz? Bulabiliriz. İşte bunlar evliyadır. Bunların Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Dualarını kabul ediyor. Ama bu insanlar gerçekten bile bile günahlara kapılmayan ve Allah Azze ve Celle'nin emrine behemahal ittiba eden kimseler. İşte Allah böylelerine ikram eder. Böylelerine ikram eder. Fakat bunun yanında bugün evliya denilen bir sürü deccal ortaya çıkmış. Akide cihetinde Kur'an'a muhalefette bulunmuş. Amel cihetinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefette bulunmuş. Ve bir sürü itikadi ve ameli bidatları var. Kafasında tencere kadar sarığı, sırtında efendime söyleyeyim cübbesi, ayağında şal var, elinde çomağı. Evliyalık satıyor. Bunlar kesinlikle evliya değillerdir. Bidat ehlinden evliya olmaz bu bidat ehlinden olup da evliya olarak addedilen, sanılan insanların öyle zannettikleri kişiler eğer harikulade bazı haller ve ahvaller gösterseler dahi insanlara bu Allah Subhanahu ve Taala'nın onlara ikram ettiği keramet değildir. Bu ancak istidraçtır. Şeytanın yardımıdır onlara. Bidatçıdan evliya olmaz. Bidatçıdan da Keramet südur etmez. Ancak şeytanların ve kafir cinlilerin onlara yardımıdır görülen, onlar üzerinde görülen harikulade haller. Bunu ne yapmak lazım? Ayırt etmek lazım. Evet. Bütün bunlar o velilerin, o velilerin, peygamberlerine ait birer mucizelerdir. Yani veli kimdir? Allah Azze ve Celle'nin emrine amade olandır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sıkı sıkıya sarılandır. Bundan dolayı bu ümmet arasında kerametler daha çok ve daha büyüktür. Çünkü bu ümmetin peygamberleri, peygamberinin mucizeleri de büyüktür. Allah nezdindeki değerleri de Pek fazladır. Ridde günlerinde yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra Arabistan Yarımadası'nda dinden dönme olayları husule gelmiştir. İşte bu günlerde Ebu Bekir radıyallahu anhunun başından geçen bazı olaylar bunları da İbni Ebi Asım'ın Kitabı Sünnesinde, Heyseminin Mecmu Zevaidinde bulabiliriz bu olayları. Ömer radıyallahu anhunun mimber üzerinden Sariye'ye seslenerek Şam'da olduğu halde sesini duyurması bu uyku halinde olmuştur kardeşlerim, uyku halinde. Yine Ömer radıyallahu anhunun Mısır'daki Nil nehrine yazıp mektup üzerine nehrin akması. Ala bin El Hadrami radıyallahu anhunun Bizanslılarla savaş esnasında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 bazı kimselerin Allah Allah deyip zikrettiklerini sanmaları, vücutlarına bıçaklar, şişler, kamalar, baltalarla müdahale etmeleri, şişleri sokmaları sağlarına, sollarına, bunlar kesinlikle keramet değildir. Bunlar istidraçtır, şeytanın oyunlarıdır. Onların izinden güzelce giden tabiin ile daha sonra günümüze kadar ve kıyamet gününe kadar da görülecek olan haller böyledir. Bir harika bir halin görülmesi keramet mi istidraç mı çok basit bir şekilde ortaya konulabilir. O hal kimin üzerinde görüldüyse onun İslami akidesine bakılır, İslami hayatına bakılır. Eğer ehli sünnetin akidesinden ve amelinden harice çıktıysa hiç kuşku duymadan bu istidraçtır. Şeytanın bir yardımıdır deyin, korkmayın. Ama adam ehli sünnet itikadine sahipse, adam peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yaptığının aynısını yapmaya çalışıyorsa elinden de harika herkesin başından geçemeyecek, elinden çıkamayacak bir güzellik geldiyse o zaman da deyin ki bu Allah'ın ona lütfu. Evet. Çünkü veliler bunlara yani bu şekilde kerametlere ancak Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme mutamet tabi olmakla nail olabilmişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayan kimselerin eliyle olağanüstü bazı haller görülecek olursa şüphesiz bunlar keramet değildir. Bir fitne ve göz boyamasıdır. Hatta bu gibi kimseler şeytanın dostlarındandır. Bunlardan da Allah'a sığınırız. Evet. Şimdi soru 222. Allah'ın velileri kimlerdir? Cevap Allah'a iman edip ona karşı takvalı hareket eden, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tıp atıp uyan herkestir. Veli olabilmek için muhakkak tencere kadar kafasında sarığı olacak diye bir kaide yok. Cübbe giyecek, şalvar giyecek, elinde baston taşıyacak diye bir kaide yok. Bakın şimdi Allah Celle Şanuhu kendi mübarek kitabında kendi dostlarını Kendinin dost olarak seçtiği kişileri bize nasıl beyan etmektedir? Evet. Haberiniz olsun ki Allah Azze ve Celle'nin velilerine hiçbir korku yoktur. Onlar kederlenecek de değillerdir. Yunus suresi 62. ayeti kerime. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin velileri kadere iman etmiştir. Dünyevi başına gelen hiçbir bela ve musibet onları kederlendirmez. Men emine kader, emine minel keder. Kim ki kadere iman eder, kederden emin olur. Allah'ın dostu ne der? E Allah diledi böyle oldu. Allah beni imtihan ediyor. Hiç üzülmez. Ama şeytanın dostu olursa, şeytanın dostu olursa içi içini yer. Neden bu? Mesela benim başıma geldi. Neden bu zenginlik benim elimden kaçtı? Neden bu bela ve musibet beni buldu? İşte bakın. Allah'ın velileriyle şeytanın velileri arasında ki ayrıcı özellik. Neymiş? Allah'ın kendisine getirmiş olduğu kader ve kazadan razı olmamaları. Şeytanın dostları razı olmaz. Allah Azze ve Celle'nin dostları da Allah beni imtihan ediyor. Ben şimdi imtihan sahnesindeyim. Rabbim daha kötüsünden muhafaza buyursun der. Allah azze ve celle'ye istiğfar eder. Rabbından razı olduğunu beyan eder ama şeytanın velileri isyan eder. İlk önce Allah azze ve celle'nin dostları ile şeytanın dostları arasındaki ayırıcı nitelik bu. Evet, daha sonra devam edelim. Rabbimiz azze ve celle bunların kim olduklarını açıklayarak şöyle buyurmaktadır. Yani kimleri dost olarak seçmiş Rabbimiz azze ve celle? Onlar iman edip takvalı davrananlardır. Yunus Suresi 63. ayeti kerime. Bir başka yerde de şöyle buyurmaktadır. Allah celle şanuhu iman edenlerin velisi, dost ve yardımcısıdır. Onları karanlıklardan nura çıkarır. El-Bakara Suresi 257. ayeti kerime. Bir başka yerde Rabbimiz celle şanuhu şöyle buyurmaktadır. Sizin asıl veliniz ancak Allah'tır celle Şanuhu. Onun peygamberidir ve namazı kılan. Bakın şimdi. Namazı kılan ve rüku halinde iken zekatını veren kimselerdir müminlerdir. Kim Allah'ı azze ve celle Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem ve müminleri veli edinirse şüphe yok ki Hızbullah yani Allah azze ve celleden Allah tarafından ve onun hükmünden yana olanlar. Hizbullah bu demek. Yoksa hani bugünkü insanların anladığı şekilde, televizyonlarda gösterildiği şekilde insanları ellerin ayaklarını tellerle bağlayıp diri diri gömenler değil. Hizbullah Allah taraftarı demek. Hizbullah Allah'ın ve Resulünün gösterdiği gibi amel eden demek. İnsanlara zulmeden demek değil. Bugünkü Hizbullah diye lanse edilen kimseler kendilerine bu isimleri takmışlar ama bakıyoruz ki hizb şeytan çıkıyor altından. Evet, Hizbullah yani Allah taraftarı olan kimseler galip olacakların ta kendileridirler. El-Ma'ide suresi 55 ve 56. ayetler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmuştur. Filan ailenin mensupları benim velilerim değildir. Benim velilerim ancak takva sahibi olan kimselerdir. Buhari, Müslim, Ahmed'in Müsned'inde bulabileceğimiz bir hadis bu. Demek ki Peygamber Aleyhissalatu Vesselam kendi ailesine mensup olan akrabalarından hayırlı olmayan kimseleri ne yapmıyor? Kendi velileri, dostları olarak addetmiyor. Kendi velileri ve dostları olarak kimi addediyor? Takva sahibi olan kimseleri addediyor. Bugün bakıyoruz adamın soyu sülalesi sözde peygamber aleyhissalatü vesselama dayanıyormuş. Adam onun için beşik şeyhi olarak addediliyor. Efendim evliya oğlu evliya oğlu evliya olarak addediliyor. Nasıl evliya oluyor bu? Namaz yok, abdest yok, taharet yok. İnsani hiçbir davranış yok. Babası hayırlı bir kimse olduğu için kendisi de hayırlı olarak nitelendiriliyor. Babasının hayırlı olmasını da Allah Celle Şanuhu damgalamadı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de ne yapmadı böyle bir şey söylemedi. Kendi kendilerine ne yapmaktalar? Bu meseleyi kabul etmekte, iddia etmekteler. Evet. Filan ailenin mensupları Benim velilerim değildir Benim velilerim ancak Takva sahibi olan kimselerdir Buyuran da peygamber efendimizdir Bukhari Müslim ve Ahmet'in müsnedinde bulabileceğimiz Bir hadis Evet Demek ki bir kimsenin veli olması için Falanca aileye Feşmanca Kabileye müntesip Olması işi bitirmiyormuş İşi bitiren neymiş Kişinin takva sahibi Olmasıymış ama Kişi takvalık uydurmayacak İttebi'u ve la tebtedi'u Tabi olun sizden önce Ölmüş olanlara tabi olun diyor Abdullah bin i radıyallahu anh Ne demek bu Abdullah i̇bn Mesud bunu kime söylüyor? tabiine söylüyor. Abdullah i̇bn Mesud anh'u sahabe-i kiram olduğu için sizler sahabe-i kirama sizden önce ölmüş olan sahabe-i kiramın itikadına ve ameline uyun. İttebi'u ve la tebtedi'u bidat uydurmayın buyuruyor. Bakın takvalık neymiş? Sahabenin dilinden. Sahabenin dilinden takvalık Allah'ın emirlerine, peygamberin sünnetine ve sahabe-i kiramın menhecine uymakmış. Onların gidişatına uymakmış. Onları taklit etmekmiş. Evet. Hasan-ı Basri rahimahullah da şöyle dedi. Bir takım kimseler Allah Azze ve Celle'yi sevdiklerini iddia ettiler. Yüce Allah Azze ve Celle de onlara şu ayeti kerimeyi gönderdi ve onları şu ayetle sınadı. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Ali İmran Suresi 31. ayeti Kerime <gülüyor> De ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Eğer Allah'ı seviyorsanız, bu şekilde iddia ediyorsanız Bana uyun ki Allah da Celle Şanuhu sizi sevsin. Demek ki Allah'ı sevmenin yegane göstergesi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak Onun izinden gitmek, onu taklit etmek Peygamber aleyhissalatü vesselama uymayan, çıkmayan herhangi bir yol çıkmaz sokaktır. Ve hiçbir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mota mot uymadan kurtuluşa ermeyecektir. i̇mam Şafii Şafi Rahimahullah da şöyle demiştir. Sizler bir adamın su üstünde yürüdüğünü yahut havada uçtuğunu görseniz dahi onun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyması hakkında bilgi sahibi olmadığını sürece onu doğrulamayın, onun bu haline aldanmayın. İstidraçtır, şeytanın yardımıdır. Evet. Allah imamı ı Şafi'ye de rahmet etsin. i̇mam şafii'nin rahmetullahi aleyh, bize şefaat etmesini de bize müvesser etsin. Onu bize şefaat yazsın. Evet. Soru 223. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetimden bir kesim hak üzere muzaffer kalmaya devam edecektir. Onlara muhalefet edenin onlara zararı olmayacaktır. Allah'ın şanuhu gelinceye kadar bu böyle olacaktır. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn -i Mace ve Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde olan bir hadis bu. Evet bu buyruğu ile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kastettiği kesim kimlerdir? Yani Allah Azze ve Celle'nin kendilerine yardım ettiği Firka'tun naciye, taifetun mansura olacak ve kıyamete kadar hak üzere olarak yaşayacak olan zümrenin, zümrenin niteliği ve niceliği nedir? Evet. Cevap, bu kesim 73 fırka arasından kurtuluşa erecek olan fırkadır. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam helak olacak fırkalar arasında onu şu hadisinde istisna etmiştir. Biri müstesna, hepsi ateşe gireceklerdir. O biri de cemaattir. İbn-i ve Ahmed bin müsnedinde bulabileceğimiz bir hadis. Diğer bir rivayette de şöyle demiştir. Onlar, bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğum yolun benzeri üzerinde olacaklardır. Bugün benim ve ashabımın üzerinde olduğumuz yol üzerinde olacaklardır. Tabarani, El-Muce Musagir'de rahmetullahi aleyh bunu ne yapmıştır? E bildirmiştir. Birinci cilt 256'da. Demek ki kardeşlerim, Evliyaullah olabilmek için sahabe-i kiramın gittiği yolun üzerinde olmak şartmış. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi yapmak gerekliymiş. Kim ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığıyla yetinmezse bidat ehliymiş. Ve bidat ehli de kesinlikle Evliyaullah olamazmış. Evliyaullah olamayan kişi de sıratı müstakimde bulunamazmış. İki iki daha dört. Evet. Yüce Allah Azze ve Celle'den bizleri onlardan kılmasını yani kendisine yardım edilmiş hak olan zümrenin içinde olmamızı ve onlardan kılmasını bize bizi hidayete ilettikten sonra kalplerimizi haktan çevirmemesini, bize kendi katından bir rahmet bağışlamasını niyaz ederiz. Şüphesiz ki o Allah Azze ve Celle, bağışları sonsuz olan habdır. Evet, izzet sahibi olan Rabb'ın Azze ve Celle, onların niteleye geldiklerinden münezzehtir. Gönderilmiş peygamberlere selam olsun Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye de hamdolsun. Es-Saffat suresi 180 ve 182. ayetler. Kardeşlerim bu kitap burada tamamlanmıştır. Allah Azze ve Celle kitabın okunmasını bize kolaylaştırmıştır. Nihayetsiz hamd Allah Azze ve Celle içindir. Başarı Allah'tandır.